necaset olup olmamasıyla alakalı olarak bir mukaddime yapmıştık. Yani o konuyu anlatmıştık daha doğrusu. Kitab-ı Tahare'nin artık bunlar son konuları. Zaten Allah'ın fazlıyla inşallah temhidin ikinci cildi bugün bitiyor Allah'ın takdiriyle. Biliyorsunuz 15 cilt İbn-i İmam-ı muvattasına yaptığı şer. Allah'ın fazlıyla ikinci cildini bitirmiş olacağız. Biiznillah. Burada da artık Kitab-ı Tahare'nin söylediğim gibi son konuları kaldı. Onlar da böyle gene taharetle alakalı bu taharet konusunda taalluk eden birkaç konu. İmam Halik Rahimeullah bab başta açmış. Bab mâ ce'e fil bevli ga'imen ve gayri ayakta iken ve ayakta olmanın dışındaki bazı durumlarda bevletmenin adabıyla, edebiyle alakalı bazı hadisler getirecek. Onları okuyalım inşallah. Yahya bin Said radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Bir bedevi mescide girdi. İdrar yapmak için eteğini kaldırınca cemaat bağırmaya başladı. Sesler yükselince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu buyurdu. Onlar da bıraktılar. O bedevi idrarını yaptı bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kovası getirtti ve bedevinin idrar yaptığı yere döküldü. Bu hadis meşhurdur zaten. Birçoğumuz okumuştur daha önce. Bedevi'nin mescide gelip Arabi birinin bevletmesi hadisidir. Bedevilere Arabi denmesinin sebebi o zaman Arabi bir ıstılahtır arkadaşlar. Bu İslam'ı anlamamış daha İslam'a girmemiş uzak böyle köylerden dağlık bölgelerden gelen cahil insanlar için kullanılan bir ıstılahtır aslında. İbn-i Teymiye'nin Mecmuatul Feteva'da Arabi kelimesini açıklarken, Arabi kelimesini anlatırken diyor ki Arabilerin nasıl insanlar olduğunu anlatıyor. Bu yüzden diyor, Arabilerin çoğu müşriklerdir diyor. Bu yüzden Arabilerin çoğu müşriklerdi. Aslında sahabenin hadis naklederken bir Arabi geldi demesi, yani bu adam İslam'ı bilmiyor ha haberiniz olsun. Böyle bir adam gelmiş. Herkes geliyor ister istemez mescide. Herkes Allah Resulüne soru sormaya, dini öğrenmeye, talim etmeye geliyor. Aleyhissalatü Vesselam'a. Arabinin bir tanesi de gelmiş. Arabiler bedevi insanlar oldukları için çölde, dışarıda, sahrada Dağlık bölgelerde, çimenlik, yeşillik bölgelerde yaşadıkları için. Arabi biri gelmiş ve mescide bevletmek için elbisesini toplamış. Hadiste diyor, Yani bevletmesi için fercini açmış, avret bölgesini kaldırmış e, elbisesini. Ta Tabi insanlar bağırmaya başlıyorlar. Hatta üzerine gidiyorlar. Farklı rivayetlerde bayağı ağır bir muamelede bulunuyorlar. E, hatta hadisin başka rivayetinde, Ee, en son da Resulullah bırakın adam Bevlini yapsın dediği zaman Vessel, diyor ya Muhammed diyor Allah sana da bana da merhamet etsin o kadar yani bunlara etsin demiyor. Orada sahabe sahabe de var. Arabi olduğu için cahil olduğu için peygamber onun Bevl'den men etmediğinden dolayı ona merhamet ettiğinden diyor Allah senle bana merhamet etsin diyor. Öyle bir duada da bulunuyor. Peygamber Sassan bırakın diyor. Tavsiyede bulunuyor. Çünkü biliyorsunuz Bevl sıkıntılı bir durumdur. İdrar Hacet gidermek, vücutta var olan e, pisliğin dışarı atılması esnasında idrarın kesilmesi insana eza veren hallerden, insana eza veren durumlardan bir tanesidir. Bu ciddi bir eza olduğu için Allah Resulü merhamet etmiştir, bevlini kestirmemiştir, bevl etmesini. Bu peygamberin aleyhissalatü vesselamın yapılan münker evet. ne kadar büyük olursa da olsun kasıt olmadığı için, hata olduğu için, cehalet olduğu için bu konuda Ne kadar yumuşak davrandığının açık bir delilidir bu hadis-i şerif. Tabi ne yapıyor? Su getirin diyor, döküyor. Şimdi kardeşler bu hadise okuyunca şöyle anlamasınlar. Bugün de mescitler var. Ayakkabıyı çıkartıp kenara koyuz. Adam biri geldi bevletti, su dök gitsin. Öyle değil. Önceden Peygamber'in mescidi aleyhissalatü vesselam topraktandı. Aleyhissalatü vesselam kumlandı, çöl kumundandı. O yüzden hatırlarsanız öğlen vakti, öğlen namazı kılmayla alakalı hadiste... Onu fe'abriduhu demişti. Hani soğuk zamana bırakın demişti Allah Resulü. Neden öyle demişti? Sıcaktan kum kızdığı için, en böyle öğlen vakti güneş tepede olduğuna kum çok kızgın olduğu için insanlar secde ederken alınları ve elleri yanıyordu. Böyle bir yangına muamele yani karşı karşıya kalmamaları için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı tehir etmeye emretmişti. Bu Arabi de zaten toprağa bevlediyor. Gelip toprağa bevlediyor siz toprağa su döktüğünüz zaman o toprağın su dökülen kısmı alta iner pis olan üzerine temiz olan güneşin kuruttuğu temiz toprak gelir. O yüzden Allah Resulü bir kova su alınmasını emretti aleyhissalatü vesselam ve o, o alının bir kova suyla beraber oradan bevli ne yapıldı kardeşler? Def edildi. Burada diyor İbn Abdülber bu hadis ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden su konusunda rivayet edilen en sahih hadistir diyor. Burada bir sınırı yoktur diyor suyun halini, yapısını değiştirecek, onu necaset kılacak bir sınır belirlenmemiştir. Kastı şu. Şimdi birazdan örneklerini anlatınca anlayacaksınız inşallah. Eğer bir necaset suya dahil olduğunda onun üzerine galebe çalmıyorsa, çoğunlukla onun keyfiyetini bozmuyorsa o zaman su necis olmaz görüşünü alıyor ki bu konudaki ihtilafı daha önceki derslerimizde uzun uzadıya ne yapmıştık? Anlatmıştık suyun da necis hükmünü alabilmesi için necasetin suya galip gelmesi gerekirdi kardeşler. Bu kimin mezhebiydi diyor. Zikrediyor tekrardan. Medine ehlinin gittiği bir görüştü bu. Aynı şekilde Said İbn-i Museyb, i̇bn Şihab, Rabi' ve Medine ehlinden İmam Malik ve Bagdad, Bagdad ehlinin <gülüyor> tamamı bu görüştedir diyor. Aynı şekilde Basra fakihleri de bu görüşe gitmişler. Davud i̇bn Ali de bu görüşte. Buna benzer birçok fakihten Ee, sözler, içtihatlar nakletmiş. Hepsinde demişler, eğer necaset suya galip gelmez ise o suyun hükmü değişmez. O su aslen nedir? Temiz hükmündedir. Bunlar şu hadisi delil alıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen El-ma'u tuhurun la yuneccisehu şey Su temizdir. Hiçbir şey onu neccis yapmaz. Hadisini yani illa ma gulib aleyhi Ancak bir şey ona galip gelirse Bir şey ona galip kılınırsa o artık necaset suyun adedinden miktarından çok olursa o zaman su ne olmuş olur kardeşler? Değişmiş hükmü necis olmuş olur. Yoksa aksi takdirde biliyorsunuz bütün büyük denizlere karıştırılıyor. Lahım karıştırılıyor, çöplük atılıyor, necaset atılıyor. Anlatmıştık ona karışan bu necasetler sebebiyle akan su ne olmuyor? Necis hükmünü almıyor. O yüzden suya bir şey galip gelmez ise nedir kesinlikle? O su temiz hükmündedir inşallah. Evet. İbn-i Sebbak radiyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbede şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Allah bugünü size bayram günü kıldı. Öyleyse bugün de gusledin. Kokusu olan kimse kokulansın. odu kullansın. Ve, mis ve misvak kullanmaya devam edin. Evet. Şimdi burada... İmam Malik muvattasında yeni bir vap açtı. O da e, misvak babı. Biliyorsunuz o da ağız temizliği ile alakalı. E, bu vapta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den İbn-i Şihab, Şihab ve İbn-i Sabbak yoluyla bir hadis nakletti ki İbn-i Şihab'ın kim olduğunu daha önce defalarla anlattık. İbn-i Sabbak Medine ehlinden, tabiinin büyük sikaravilerinden bir tanesidir. En şerefli insanlardandır o dönemin diyor İbn-i Abdülber. Beni Abdudar oğullarındandır kendisi böyle fakih güvenilir biriymiş. Senet itibariyle irdelendiği zaman hadis. O derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale "Fil cum'ati minel Yani toplanılan günlerden cuma günlerinden bir cuma gününde. Tabii bu konuyla alakalı İbn Abdülber bir iki farklı rivayet daha getiriyor. Bir rivayette bayram günü toplanıldığı yazıyor. Yani bu hutbenin bayram günü, bayram sabahı peygamberin bayram hutbesinde konuşurken söylediğini söyleyen farklı rivayetler de var. Cuma günü söylediğine dair rivayetler de var. Allah'ın doğrusunu bilendir bu konuda. Diyor. Allah size ey Müslümanlar bu günü bayram kılmıştır. Burada eğer kastı Cuma günü ise Cuma evet Müslümanların bayramıdır. Kastı Ramazan bayramı veya Kurban bayramı ise zaten o günler de Müslümanların bayramlarındandır. O yüzden e, hadisin bu lafzı iki tane ihtimalde nefret etmez. İptal etmez. Yani hem bayram günü de olabilir. Cuma günü de olabilir Allah Resulü'nün insanlara hitap ettiği. Bu Allah size bayram kılmıştır ki bayramın özelliği nedir? O gün mutlu olmak, mutluluk içerisinde olmak, diğer günlerden farklı kılmaktır. Özellikle ve özellikle küfür ehli bu noktada, bu bayramların noktasına çok katılar. O bayram günlerinde mesela dükkan aç, açmıyorlar, o bayram günü tatil yapıyorlar. Müslümanların o günlerde onlara muhalefet etmesi her Müslüman üzerine vaciptir, farzdır. Yani bizim kendi bayramlarımızda çalışmamamız mümkünse, mesela birçok Müslüman kâfirin yanında çalıştığı için, Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının birinci günü, ikinci günü, bu tarz bayram günlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Mesela Müslümanlar asıl ve esas olan şey, bayram günlerinde kesinlikle dünyevi meşgaliyetlerden uzak durmak, sadece ve sadece o günün bayram olduğunu bilip o güne kas olan bu tarz etkinliklerde faaliyetlerde bulunmak o bütün Müslümanlar için nedir kardeşler olmazsa olmazdır bayram olduğunun belirlenmesi için bir gerekliliktir Allah bugünleri bize bayram kılmış bu günlerde yıkanın diyor Allah Resulü bu bir ihtilafın işareti var burada hangi ihtilaf cuma günü gusül abdesti almak vacip midir sünnet midir Yani burada kuvvetli görüşe göre sünnettir, vacip değildir. Sadece şaz bir görüşle vacip olduğunu söylemişler. Bu emri alarak, faghtesilû yıkanın emrini alarak. Burada faghtesilû emir sigasıyla gelse de müstehaplık kastedilmiştir. Çünkü Arapçada bir şey emretseniz de, ricaen yapsanız da emir sigasıyla yaparsınız. Sizin emir mi ettiğiniz yoksa olsa da olur, olmasa da olur gibi bir talepte mi bulundunuz? Hitabınızın şeklinden anlaşılır. E biz bu hadisi peygamberin ağzından dinlemiyoruz. Kitabıya dökmüşler. Sadece kelimeler var. Nasıl anlayacağız? Selef nasıl anlamış? Oraya döneceğiz. Peygamberden dinleyen sahabe tabi'in etba'u tabi'in. Onlar nasıl anlamışsa biz de öyle anlayacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kullansa da burada ümmetin cumhuru, selefi anlamışlar ki buradaki müstehaplıktır. Çünkü Osman radıyallahu anhu, Osman idn affan radıyallahu anhu cuma günü alışverişten döndüğü zaman çarşıdan Ve cuma hutbesi irad ediliyorken mescide girdi, guslenmeden oturdu, normal namaz abdestini aldı sadece. Ve insanlardan kimse de bu yaptığını ona inkar etmediler. Orada sahabeden büyük bir topluluk vardı. Kimse ona itiraz etmedi. İşte bu sukutları cuma günü gusletmenin vacip değil, cuma günü guslenmenin müstahap olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesiydi. Allah Resulü diyor ki bu günlerde yıkanın ki bayram sabahları da insanlar temizlenir, yıkanır güzel elbiselerini giyer. Özellikle Kurban Bayramı'nda, özellikle Kurban Bayramı'nda kurban kesen kimse son 10 gün Kurban Bayramı'na son 10 gün kala tırnaklarını kesmez, etek tıraşı olmaz, koltuk altı tıraşı olmaz, hiçbir kılını olmaz. Bu Allah'a karşı zilletinin bir göstergesi olur. Son 10 gün Kurban Bayramı'na son 10 gün kala tırnaklarını kesmeyişi, sakallarına kesinlikle bıyıklarını kısaltmamak, saçlarını kısaltmamak Vücudundaki diğer kılları yolmamak gibi. Bu Allah'a kurban edeceği zaman Allah'a verdiği bir hayvanla beraber tam bir teslimiyetini ona karşı zilletini ortaya koyan bir durum olduğu için şeriat bunu ne yapmıştır? Emretmiştir kardeşler. Özellikle böyle bir durumda bayram sabahına çıkan bir insan ne yapmak zorunda? Yıkanmak zorunda. Çünkü 10 gündür gerek zikrettiğimiz tıraşları olmamış olabilir, saçını kestirmemiş olabilir. Yıkanır, temizlenir, saçını gerekiyorsa keser, bu kısaltır. Diğer tıraşlara ne olur? Tırnaklarını keser, temizlenmiş bir şekilde ne yapar? Bayram namazına temiz bir halde gelir. O yüzden eğer bu hutbe bayram günü verildiyse hadis birbirini çelişkiyle bir durumda değildir. Cuma günü de verildiyse gene Cuma günü de gusletmek müstahap olduğu için gene hadiste bir çelişki yoktur kardeşler. Vamanken aynı de huti bu falah Kimin yanında da güzel koku varsa ne yapmasın onu? Onu bırakmasın. Yani kokulanmadan gelmesin. Koku sürsün ki güzel, hoş kokular insanı ruhen, madden rahat hissettirir. İnsan rahat olur. Güzel hisseder kendisini. Sıkıntı da hissetmez. Ama kötü koku herkesi rahatsız eder. Her insanı tabii fıtri olarak rahatsız eder. O yüzden hani daha önce bir bapta işlemiştik. Soğan, sarımsak. Pırasa yiyen gelmesin diyordu değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Mescide Aleyhisselatü Vesselam bir de turp. Bu dört tane şey zikretmiştik. Soğan ve sarımsak hakkındaki lafız açık sarihti. Pırasa ve turp hakkındaki bu iki sebze hakkındaki rivayetlerde ekstra ziyade lafızlarda sabit olmuştu ki bunların hepsi gerçekten kerih bir koku bırakan yiyeceklerdir. Bunları pişirmeden, öldürmeden onları yemek ve o kokuyla beraber mescide gelmek yasaklanmıştır Allah Resulü tarafından. Annime suminhu wa alekum bi-siwak ve en sonunda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi tavsiye etmiştir kardeşler? Ve alekum bi-siwaki misvak diye bildiğimiz Türkçe'ye de bu şekilde geçen dişleri temizlediğimiz ağacın dallarından bir tanesini alıp hurma ağacının dallarından bir tanesini alıp dişleri temizlemektir. Zaten bab ne babıydı? Babın ismi misvakla temizlenme babıydı. Burada misvan fazileti vardır. Birileri günümüzde geçmişte mutezile, günümüzde de mutezilenin çocukları, torunları misvakla alakalı hadisleri eleştirip bunların uydurma olduğunu, odunun sünnet olmayacağını, işte odun alt üstü odun gibi böyle aşağılayıcı ibarelerle misva aşağılamışlardır. Kardeşler kim misva aşa aşağılarsa dinin şiarlarından bir şiar ile Alay ettiği için o kimse kafirdir. Yani bugün tevili ne olursa olsun, mazereti bahanesi, gerekçesi ne olursa olsun, kim misvak için odun derse, o adam İslam'ın şiarlarını aşağıladığı, onlarla alay ettiği için kafirdir. Bu istihza küfrüdür, alay küfrüdür. Onun peygamberin sakalı olması, misva olması arasında hiçbir fark yoktur. Onun daha açık sünnet olup daha kapalı bir sünnet olması arasında bir fark yoktur. Misvak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir sünnettir. Allah İbnül Kayyım rahmet etsin. Tıbbın Nebevi açarsanız ki Tıbbın Nebevi Zadül Mead'ın içerisinden çıkartılmış bir bölümdür. Tıbbın Nebevi de 100 taneye yakın misvağın faydesinden, faydasından bahsetmiştir kendisi. Sese, boğaz ağrılarına, dişlerin temizliğine, dişlerin sağlıklılığına, buna benzer ağızla alakalı 100 tane meselede misvan insan oluna faydasını İbnül Kayyum Rahimullah uzun uzadıya doktorlardan sözlerle, kavillerle zikretmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı hiçbir şeyde ne yoktur kardeşler? Bir abeslik, abes nedir? Boş iş, öyle bir durum yoktur. Hepsinde bizim için muhakkak ki ne vardır kardeşler? <gülüyor> Faideler vardır. Az önce söylediğim gibi, bu cuma günü müydü, bayram günü müydü ihtilaf var. Sebebi Ebu Sa'id el-Hudri yoluyla nakledilen diğer bir hadiste, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Filcum atiminal cem'i toplanılan toplanılan günlerden birinde dedi ki Ya'ma'şaral Müslimin ey Müslümanlar topluluğu inna hadzal yawmu ja'alahu Allahu eydan bu öyle bir gündür ki Allah size bayram kılmıştır faftasilu ve aleykum biswak o gün yıkanın size e, yıkanmakla beraber misvaklanın diye de Allah Resul tavsiye etmiş. Bu ve buna benzer farklı rivayetler var. Her birini burada uzun uzun deyip neaptiler getiriyor. Diyor ki bu iki senetten biri diğerine mutabık olmasa da diyor bu senedin varlığını e, caiz kılan, bu senedin nakledilmesini caiz kılan Ebu Cafer Ahmet İbni Rahmun el-Afriki vardır diyor. Ben şimdi o kadar e, hadis isnat bilgisini okumadım da niye bunu okudum? Bir şeye dikkat çekmek için. E, o dönemde Afrika'dan böyle alimler çıkmış. Kendisi Afrikalı bu e, Ebu Cafer Ahmet İbni Rahmun denen. Ee, o dönemde mesela Etiyokya'dan olsun, Habeşistan'dan, Afrika'nın ortalarından ki Maliki mezhebi çok yaygındı o zamanlar oralarda. Özellikle Muvatta ve Muvatta'nın şahleri Afrika'nın birçok bölgesinde yaygındı. Afrika'da birçok ilim sahibi bu kitapları yazıyordu. Özellikle Moritanya Afrika'nın e, en batıt kısmıdır zaten. Sahil kısmıdır. İspanya'nın altındadır böyle. Büyük orta Atlas okyanusu mu o? Atlas Okyanusu'nda sınırı olan kısmıdır. Buradan birçok alim çıkmıştır ama şöhretleri diğer bu Kudüs olsun, Şam olsun, Irak, Bağdat ve Suud gibi bölgelerde böyle insanların yoğun olduğu bölgelerdeki alimler kadar meşhur olmasalar da böyle uzak bölgelerde de ilim sahibi insanlar çıkmıştır ama şöhretleri ulaşmamıştı. Bir insanın şöhretinin olmayışı Allah'ın ona verdiği ilmin onun yanında var olmadığını Allah'ın ona hakkı isabet ettirmediğinin delili değildir. O yüzden bugün birileri hakkı şöhretlerin yanında arıyorlar. İyi bilin ki hak, hak ehlinin yanındadır. Şöhretlerin yanında bazen hakkı bulamayabilir insanlar. Allah bize afiyet versin bu belalarda ve fitnelerde. Evet. Tabi bu bapta <gülüyor> İbn-i Abdülber diyor ki bu hadiste birçok fıkıh vardır. Bunlardan bir tanesi az önce zikrettiğimiz gibi cuma günü yıkanmanın müstehaplığı babıdır. Ve cuma günü güzel koku sürünmenin mendup oluşudur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki La لَا تَرُطُّ تِيْبَ فَاِنَّهُ تِيْبُ الرِّحْ Diyor ki güzel koku verildiği zaman reddetmeyin. Şüphesiz güzel koku taşımak, onu cepte koymak hafif bir şeydir. O yüzden hani bir kardeş bir kardeşe koku hediye ettiği zaman geri çevirmesin. Allah Resulü'nün tavsiyesi var aleyhissalatu vesselam. İmam Bukhari ve Müslim de sahillerinde rivayet etmişler ama farklı lafızla. Bukhari'nin lafızına göre Anne Nebi tuttuyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu ne yapmazdı? Geri çevirmezdi diye İmam Bukhari ne yapmıştır? Rivayet etmiştir bu lafızla beraber. Yani size güzel bir koku hediye edildiğinde bunu geri çevirmeyin. Ve güzel koku hediye etmek noktasında da ne yapmayın? Kaçınmayın, sakınmayın. Senedine kadar doğrudur, vardır, sahihtir, doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama İmam Şafii'nin eğer insan parasının üçte birini güzel kokuyu harcasa İsraf etmiş olmaz diye bir sözü kitaplarda meşhur olmuştur. Yani şeriat güzel kokunun ehemmiyetini, önemini birçok yerde belirtmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Gözümün nuru namaz, kadın ve güzel koku diyor. Orada da güzel kokuyu zikrediyor. O yüzden şeriatta güzel kokunun yeri, değeri ve önemi büyüktür. Müslüman da gücü yettiği kadar güzel kokmak için gayret ve çaba sarf etmelidir kardeşler. Tabi bu hadiste İbn-i Abdülbenin de dediği gibi misvak kullanmaya teşvik vardır. Allah Azze ve Celle katında çok çok büyük bir değeri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhu çıkarken ruhu çıkarken misvaklanmıştır. Ayşe'nin dizine kafasını koyduğunda, Ayşe'nin dizine başını koyup uyuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu orada çıkmıştır. Çıkarken diyor Ayşe öyle diyor misvaklanıyordu ki mübalayla, yani öyle abartarak misvaklanıyordu ki Ka, ka diye böyle kusma, kusmadan önce bir ses çıkar ya, diye insan böyle şey yapar, tepki verir. Öyle ses geliyordu. Yani o kadar peygamber mübalağalı bir misvaklanma yapıyordu. Bu bütün salihlerin fiillerindendir. Allah Resulü yapmıştır aleyhissalatü vesselam. O yüzden Müslümanların gücü yettiği kadar bu sünneti terk etmemeleri gerekir. Diş fırçası var bugün. Diş macunları var. Bugün böyle bir soru sorulabilir. Yani o günün temizlik maddesi, İşte e, ağaçtı ondan temizleniyordu gibi bazı teviller getiriyor batıl ehli tarafından. Bunun için delil gerek. Yani teknoloji bugün icat edilmiş bir şey değil. Tamam bugünkü aynısı olmasa dahi o gün de insanların, kralların böyle zengin insanların ağızlarını temizledikleri, çok para harcadıkları muhakkak bir takım icatlar, bir takım eşyalar vardı. Bunlara rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi tercih etti? Misva tercih etti. Bugün birinin dişlerini diş fırçasıyla, diş macunuyla fırçalaması, misvak kullanmasına kesinlikle ve kesinlikle engel değildir. Kaldı ki bugünkü doktorlar diş macunun zararlı kimyevi maddelerden olduğu için zararlı olduğunu, altı ayda bir veya bir senede bir değiştirilmesi gerektiğini diş macunu markasının beyan ediyor. Doktorlar söylüyorlar bunu. Dolayısıyla en sağlıklı, en zararsız diş temizleme aleti misvaktır. Gerçekten kim misva hakkıyla kullanırsa, Allah'ın izniyle diş macunuyla elde edemeyeceği temizliğe Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Biraz zahmetlidir sürekli temizlemek gerekir. İyi muhafaza etmek gerekir ağza dokundurup süreceğimiz için. işte hani bir ufak bir böyle e, naylon gibi bir şeyin içerisinde hani cebimizde saklayabilirsek veya misvak kapları var böyle plastikten mesela icat edilmiş yapılmış. Onları da kullanabilir Müslümanlar. Ta ki Rasulullah Sünnetiyle ne yapabilsinler, amel ede bilsinler inşallah. Evet. Ebu Hureir radıyallahu anh’dan rivayete göre Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Ümmetime zorluk vereceğim endişesi olmasaydı misvak kullanmalarını emrederdim. Şimdi Ebi Zanat ağır acıdan ki İmam Malik bu senetle çok hadis nakletti. Daha önce kimler olduğunu anlattık. O da Ebu Hureir radıyallahu anh’dan. Levlen aşık galam ümmetiyle amartun bisevaki ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara misvakı emrederdim. İki tane farklı lafzı, iki tane rivayeti var. İn de kulli salatin ve in de kulli vudu in. İki tane ayrı rivayeti var. Yani ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Diğer rivayete göre her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim diye. Bu manada e, İslam alimleri bu hadisin sahi olduğuna ittifak etmişler. Manası noktasında da zaten az önce beyan ettiğimiz gibi, misvan faziletini anlattığımız gibi açık bir ittifak var. Burada sadece farklı bir hadis getirmiş. Ben onu nakledeceğim. Belki çoklarınızın duymadığı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Senedini burada getirmiş i̇bn Abdilber. Enne <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esivak mutaharatu l-liffemi misvak, ağzı temizleyen bir şeydir. Merdatun lilrabbi alemlerin Rabbini razı kılan şeydir. Yani alemlerin Rabbini rızasına ulaştıran şeydir diye söylüyor. Yani öyle odun deyip geçenler kendileri odunlar. Önce odunun ne olduğunu öğrensinler. Misvak, fazileti büyük, lütfu büyük. Allah Azze ve Celle'nin ile bize kıymetini öğretti. Kıymetli bir şeydir. Onu tazim etmek Allah'a olan imandan, takvadandır. Onu hakir görmek Allah'a karşı kalbin sakladığı küfürdendir. Allah'tan afiyet dileriz bu konuda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zorluk çıkaracağından endişe etmeseydi her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdi. Bu hadis de az önce söylediğimiz gibi İbn Şib yoluyla gelen Abdurrahman İbn Aff'dan rivayet edilen ve aynı zamanda Ebu Hureyre'den nakledilen başka bir hadis-i şerif "Le'amaruhum biswaki ma kulli wudu'" diğer lafzını almış İmam Malik rahimehullah. Buradan Hümet İbni Abdurrahman İbni Af diye yeni bir ravi var. Ona bakacak olursak kendisi Kureşli. Kureş kabilesinden Zuhri aynı zamanda. İmam Malik kendisinden 8 tane hadis nakletmiş. Kendisi için Hümet için diyor ki Abdilber o döneminin Sika ravilerindendi. Onun naklettiği hüccet sayılırdı. İmam Bukhari künyesinin Ebu Abdurrahman olduğunu söylemiş. Başka alimler de Ebu İbrahim künyesini de kullandığını söylemişler. Bazı böyle ricaller var. Rical ilmine muttali olan o ilimde derinleşmiş alimler bilirler. Bazı insanların 2-3 tane ismi vardır mesela meşhur olmuş. Yani Mesela misal veriyorum. Ebu Ubeyde ismi İlyas ismi. Beni mesela bazı insanlar İlyas diye tanırken bazı insanlar Ebu Ubeyde diye tanırlar. Bizim mesela farz edelim ki başka bir kardeşimiz var. 3 tane isim kullanıyor. 3 tane künye kullanıyor. Bu tarz şeyler olabilir. Her insan ayrı bir künyesini tanıyordur. O yüzden Rıcal iminde böyle tek tek belirtilir. Yani bu adam bu isimle de tanınıyor. Bu isimle de ta ki isimler karışmasın. Yani İlyas diye tanıyan bir adam hadis rivayet zincirinde Ebu Bey de görse ya bu da kim şimdi nereden çıktı demesin diye. İmam Bukhari Ebu Abdurrahman künyesini meşhur olduğunu söylemiş. Gene başka muhaddisler Ebu İbrahim de kullandığını yapmışlar kardeşler? Zikretmişler. Dediğimiz gibi bu hadiste de aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın misvak kullanmayı teşvik ettiğinin açıkça neyi vardır? Açıkça ifadesi vardır. Sadece bir rivayet daha getirmiş burada. İmam Bukhari ve Müslim ittifak etmişler bu rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken e, a, mübalağa yaptığını, yani dişlerin arka kısmını, ağzın iç kısmına kadar e, ağzını iyi bir şekilde misvakladığını burada nakletmiş. Dediğimiz gibi misvaklanırken mübalağa yapmak da ara ara bazı vakitlerde... Allah Resulü terk edilmiş, unutulmuş sünnetlerindendir. Burada bitiriyoruz inşallah. Kaldığımız baptan, üçüncü ciltten inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu afir <gülüyor> davanen elhamdülillahi rabbil ailem. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan testağfurullah ve aturdu ilek.